1764 numaralı konu, Hazreti Hasan'ın hançerle yaralandıktan sonra bir hutbe irat etmesi, babası Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra Hazreti Hasan onun yerine halife seçildi, bir gün namaz kıldırırken adamın biri üzerine atılarak onu kalçasından hançerle yaraladı, bu yaradan dolayı bir ay kadar yatan Hazreti Hasan iyileştiğinde minbere çıkarak şunları söyledi, Ey Irak ahalisi, size, hakkımızda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim, çünkü biz sizin hem misafirleriniz, hem de emirleriniziz. Biz, Allah Teâlâ'nın hakkında, ey ehlibeyt Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Ahzab, 33 suresi 33, buyurduğu bir ailenin fertleriyiz. Hazreti Hasan o gün, mescitte bulunanlardan ağlamayan tek bir kişi dahi kalmayıncaya dek konuşmasını sürdürdü.